İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın, günaydın, günaydın hocam. Günaydın. Günaydın Merhabalar. De. Nedir Merhaba. durumlar? Valla nedir durumlar? Annemden azar isteyeceğim herhalde. Çünkü e, erken bağlandık kızıyor bana. Öyle Haber mi? Haber vermedim diye. <gülüyor> ya yani bu bu sıralarda böyle bir e, evet. e, sıkıştırmaya çalışıyorsun. çünkü daha iyi. Evet, daha iyi bence de. Ee, bu hafta ilk olarak e, karikatür dünyamızdan maalesef gelen üzücü bir haberle başlamak istiyorum. E, tanırdınız herhalde ünlü karikatürcü Murat Kürüz e, evet. Bodrum'da yaşıyordu ve Bodrum'da yaşamını bitirdi bitir, e, maalesef. E, bir yıldır mide kanseri tedavisi görüyormuş. E, 60 yaşındaydı ve 15 gündür de hastanede zatüret tedavisi görüyordu. Şimdi Murat Gürüz 77 yılında Gırgır ve Fırt e, karikatür dergilerinde çizmişti. 85'te de Limon Dergisi'nin kurucuları arasındaydı. E, Sabah gazetesinde de e, 8 yıl boyunca sürekli düzenli olarak karikatür çizmişti. E, Murat Gürüz geçtiğimiz Temmuz ayında Bodrum'da Dibeklihan'da bir karikatür sergisi açtıydı. E, serginin adı Umuda Yolculuk. Umda yolculuktu. E, bu sergisinde Kürüz, göçmen çocukların dramına ışık tutmak istiyordu, istemişti. E, sergi sonrasında da e, bu sergime herkes gülmeye geldi, yüzünü de ağlamaklı gitti maalesef e, demişti. E, mizah sadece gülmek olmadı, mizahın sadece gülmek olmadığını kanıtladım, ispat ettim, mutluyum diye duygularını e, dile getirmişti. Şimdi ben bu sergiden bir karikatür seçtim. Ee, Murat Gülüz'ün gerçekten insanın içine cız ettiren, içine işleyen bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Ee, karikatürde e, çok güzel bir su altı görüntüsü var. Berrak mı berrak böyle turkuaz olduğu şüphe götürmeyen bir e, su ve o suyun içinde yüzen balıklar, deniz anaları falan var. E, muhtemelen e, Ege'de Türkiye ile Yunan adaları arasında bir yerde olmalı bu denizin dibinde batık sandal iskeletleri falan da görüyoruz batık sandallar var işte o sırada suya düşen bir kız çocuğu ki karikatürün tam orta yerinde o var dibe doğru sürükleniyor ama batarken de kollarını iki yana açmış denizin dibine doğru denizin dibinde daha doğrusu çökmüş olan nesnelere hayretle bakıyor çünkü onların hepsi de Çeşit çeşit oyuncak, pelüş hayvanlar var, oyuncak bebekler, daha neler neler işte bir sürü böyle e, bol miktarda oyuncak var. Dibe doğru sürüklenmekte olan kız çocuğu onları mı hayal ediyor yoksa onlar gerçekten mi orada? E, bence gerçekten de oradalar, başka çocuklardan kalma. Evet. Yani Murat Kürüze buradan bir merhaba diyoruz. Günaydın Bism diyelim. Evet günaydın diyorum. Ee, hüzünlü bir karikatürdü. Şimdi e, 2019 yazından e, önümüzdeki e, 2020 e, yazına şöyle hızlıca bir göz atalım e, dilerseniz. Önümüz yaz, sahiller, plajlar ne olacak? Biraz önce e, söylüyordun İtalya'da e, galiba evet. e, plajlar, daha doğrusu turizm. Mevsim başlayacak falan filan açılacak. Ama çok kısıtlı olarak evet. Kısıtlı olarak. Peki insanlar korkusuzca denize girebilecek mi? Tabii. Ee, i̇lk <gülüyor> cevap bence garanti gider, gider. <gülüyor> Korkusuzca. Şi, şimdi bakın, e, yanıt geçen hafta şeyden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Florida eyaletinden. E, bu e, bölge, Florida e, bölgesi bir Tam olarak yerini bilmiyorum ama bu Covid-19 önlemlerini habitletmesi üzerine yüzlerce insan e, sosyal mesafe kurallarını da göz ardı ederek sahillere akıl etmişler. E, herhalde sonucu da bir iki haftaya kalmaz e, alırız e, ne olmuş ne olacak diye acaba. Ben e, karikatürcü bir doktorun profesör doktor Metin Ertem'in çizdiği bir karikatürü anlatmak istiyorum bu vesileyle. Ee, bu yaz tatilinde illaki plajlardan denize girmek isteye isteyecekler için e, adeta bir kurallar kılavuzu niteliğinde bir karikatür çizmiş Profesör Doktor Metin Ertem. Ee, karikatürde plajda görevli bir can kurtaranın önünde sıra dizilmiş, buna yolu e, ve bir tanesi de bikineli e, insanlar görüyoruz. Maya ve bikinin dışında bir de maske tabii var yüzlerinde doğal olarak. <gülüyor> tabii yüzerken çok faydalı olur zaten. <gülüyor> Mutlaka. Bir de su yütmeye de engel oluyor belki. <gülüyor> e, fakat daha da önemlisi e, bunlar denize girmeden önce aralarında e, sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmemişler. Yani bu... Sosyal mesafe işini de kolaylaştırmak için plaj yönetimi tabii bir yöntem <gülüyor> uygulamak durumunda kalmış. Evet. Kumun üzerine paralel giden sarı, sarı onlar değil mi siz? Sarı veya evet, turuncu sarı. E, şeritler koymuşlar, çizmişler. Denize e, girecek olanlar bu sarı şeritlerin önünde mesafeli bir şekilde bekliyorlar. Can kurtaran ise ağzında düdük fakat tabii ağzında düdük olduğu için maske takamıyor normal. <gülüyor> ee, o da düdükle komutunu veriyor. Next diyor yani sıradaki e, şayet bu yaz denize girmeye niyetlenirseniz hiç değilse Profesör Dr. Metin Ertem'in karikatürünü gözünüzün önüne bulundurun derim. Evet İtalya'da da bu yaz iç turizmi teşvik amaçlı İtalya içinde seyahat temalı bir paket açıklaması bekleniyormuş. Demin sorduğun için bir ekleme evet. yapayım dedim Övgüp Pınar'ın haberi BBC Türkçe'den. Çünkü turizm gayri safi yurt içi hastalığının %13'ünü oluşturuyormuş İtalya'da. Türkiye'de yüksek yani çok milyar avroluk ciro 237 milyar. Yaklaşık yarısı da yabancı turistler tarafından karşılanıyormuş. Ama bu sene uluslararası turizm olamayacakmış. İşte böyle 2020 yazı bu şekilde geçecek herhalde. Yine de Hayal ulusal, gücümüzün... turizm, u, ulusal e, şey e, turizm. Ölmesin diye böyle bir her haneye 500 euroya kadar falan bir destek tatil desteği öneriyorlarmış. Bir de tam karikatür gibi bir öneri de var. onu da söylemeden gevezeliyelden bırakmadım. Nedir? Değil mi? E, plajlarda plex plexglasla ayrılmış bölmeler ayrılmış plan <gülüyor> yap. Ay çok güzel, süper, süper. <gülüyor> evet. Tam bir karikatüristin karikatür rüyası gibi. Dario Franceschini. Zaten... Bakan da şey demiş. Bu plexiglas fikrini gördüm ve doğrusu korkunç ve uygulanamaz buldum demiş. <gülüyor> Zaten karikatür bu olayların çok gerisinde kalıyor. Yani evet. <gülüyor> gerçekten gerçekten. Şimdi bakın e, hayal gücümüzü zorlamamız lazım. Seyahat edemeyeceğiz anlaşıldı. Fakat e, gelin ben sizi Amerika'ya götüreyim şimdi. Var evet. mısınız? Tamam. Yani... Hem de şey yok, tehlike yok. Çünkü hayal gücümüzle gideceğiz. Işınlanacağız, gideceğiz. Evet, uçuş ee, yok yani. <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> Şimdi e, bu Donald Trump'ın e, eyalet valilerine e, Covid-19 önlemlerini hafifletme e, konusunda yetki verdi ya e, geçen hafta. Ardından da Cuma günü bir basın toplantısı yaptı. Siz de deyindiniz tabii. E, güneş ışınıyla birlikte temizlik ürünü ve dezenfektanların vücuda enjekte edilmesini e, evet. önerdi, ima etti veya önerdi. De, deli ve... altına bu ışıkların da uygulanabileceğini evet, söyledi. Evet. Yani evet. artık bize ne anlatılacak ne de çizilecek karikatür kaldı. Yani yok evet ölüksün. siz işsizsiniz, evet. <gülüyor> şimdi İyi oldu Trump... ama hafta sonu ben eğlendim bol bol sık sık seyrettim o videoyu falan. Onun üzerine yapılan şakaları. Eğlence oldu hafta sonu Ş sokak. Şakalar karikatürler falan ben evet. şimdi öyle bir karikatür e, anlatmak istiyorum zaten. E, fakat Trump da bundan böyle basın daha doğrusu sağlıkla ilgili basın toplantısı yapmayacağını ilan etti, değil mi? Evet. Küsmüş. Küsmüş Küstü. evet. <gülüyor> daha da çıkmam <gülüyor> demiş. <gülüyor> Neyse şimdi e, Kevin Kaloger, e, Kal diye imza atıyor. The Baltimore Sun'da yayınladığı e, karikatüründe bakın nasıl davet geçiyor. E, karikatürde Trump'ı ameliyat masasında yatmakta olduğunu görüyoruz. Yatıyor Trump. Cerrahlar da Trump'ın kafatasını yarıp kesmişler. Beyin ameliyatı evet. yapıyorlar. Bir el feneri yardımıyla da kafatasının içini inceliyorlar. İçeriye ışık veriyorlar yani. Işık veriyorlar evet. Işık veriyorlar tabi Aynen istediği gibi. Trump ise şuurunu kaybetmemiş. O gövdesine oranla çok daha küçük olan minik sol elinin işaret parmağıyla doktorlara ayar veriyor değil mi? Ee, ve şöyle diyor, ee, şöyle ki ışık ve dezenfektan daire olarak tedavi amaçlı kullanılsın derken ironi yapıyordum. Yani düşüncemi görüyor musunuz? Diyor cerrahlara. Cerrahlar ellerindeki fener ve o dezenfektan şişesi de var bir tanesinin elinde. Trump'ın o açık kafatasından içeriye karanlık boşluğa doğru yoğunlaşmış merakla bakıyorlar. Bir tanesi de arada yanıtlıyor Trump'ı. Arıyoruz halen yani <gülüyor> neyi arıyor işte fikrini düşüncesini bilmiyorum <gülüyor> ne arıyorsa içeride tam bir sondaj yapılmakta şu anda. Güzel evet. bir karikatür güzel, e, evet, kalır ki evet. e, matrak. Şimdi e, yolculuğa devam edelim isterseniz ben size e, Japonya'ya ev içindeyim. Oo, evet hızlı. Güzel değil mi? Evet çok güzel bir yolculuk oluyor. Şimdi Japonlar Amerikalılardan biraz daha şanslı. Zira onların başında Trump değil, başbakanları Shinzo Abe var. Fakat onlar da Abe'nin krizi yönetim şeklinden her nedense pek memnun değiller. Her ne kadar Shinzo Abe 7 Nisan'da bütün ülkede olağanüstü o hal ilan ettiyse de Bir Japonlar... Bir hayli gecikerek, evet. Evet, evet Japonlar şikayetçi çünkü ...bir hayli geç alındığını bu kararın ki o da 6 Mayıs'ta sona erecekmiş. Geç kalındığını düşünüyorlar. Şimdi kendisi de bir doktor olan fakat o bir karikatür doktoru. Üstelik doktora tezini de Cumhuriyet dönemi Türk karikatürünü Türk karikatürü üzerine vermiş olan bir hmm. dostumuz var. Yoshiaki Yokota. Bakın şimdi Japonların düşüncelerini nasıl dile getirmiş... Yoshiaki Yokota'nın karikatürü iki kareden oluşuyor. Bir, i̇ki karede de bir guguklu saat görüyoruz. İlk karede guguklu saatin üzerinde universal style yani evrensel stil diyor. Ve ona doğru saate doğru guguklu duvar saatine doğru Uzanan bir el var, baş parmağıyla bendim işareti yapıyor, yani doğru anlamında. Saatin e, saat 7'yi gösteriyor ve e, o kuş çıkamıyor e, içeriden çünkü saat kapalı, kapısı kapalı. Evet, Google bu saat kapalı. Evet, zaten üstünde de close yani kapalı tabelası var, kapalı. Duvar saatinin yan tarafındaki pencereden içeride oturmakta olan guguk kuşları ailesini görüyoruz. Ee, birbirlerine sarılmışlar. Herhalde pandeminin sona gelmesini bekliyorlar onlardı. Evet guguk kuşları. Şimdi evet ikinci kare e, bu defa Japonya'ya geliyoruz. E, saat yine yediği gösteriyor. Ama bu saatin e, kapısı kapanmamış. İçeride, içinde ise guguk kuşunun yerinde yüzünde maskesi olan e, minik bir Japon erkeği e, dışarı çıkmış. E, geride, içeride eşi ve çocuğu endişeyle bekliyorlar. Maskeleri var onların da. E, adamcağız ise e, görevi icabı tabii e, guguk guguk diye öteceğine <gülüyor> falan diye e, öksürükler içinde. E, nereye doğru öksürüyor? Saate bakmak istemeyen, saatin sesini... Duymamak için parmaklarını parmaklarıyla kulaklarını tıkayan başbakan Shinzo Abe'nin kulağına doğrudan öksürüyor. Öksürüyor. Evet. E, Japonlar aslında seslerini böyle duyurmak <gülüyor> istiyorlar siyasi liderlerine. E, sanki bu konuda da pek yalnız değiller dünya üzerinde değil mi? Yok. Nereden çıkardı? Yalnızlar mı? Vah <gülüyor> <gülüyor> yok. Sadece, sadece Japonlar. <gülüyor> <gülüyor> Sadece yapalımlar, değil mi? Afrika'dan hiç söz etmeyelim. Biz hemen Tahran'a gidelim. E, Tokyo'yu terk edip. E, çok kısa bir ziyaret. E, Mah Mah Mahnaz Yazdani'nin evine e, gidiyoruz. E, çok Rus'ta bir karikatürcü Mahnaz Yazdani. E, o da bir evin içini, yani az önce anlattığım o kapısı kapalı guguklu saatin içini hicretmiş e, bizlere. Evin içinde üç kişilik küçük bir aile var. Anne baba ve küçük minik kızları. Kapıda ise kapıyı açmış içeri açmışlar içeri giriyor. Belinde cobuyla kafasında kasketi var. Elinde de not defteri ve yüzünde tabii maskesi. Bir polis memuru zabıt tutuyor. Ee, polis memuru e, bir yandan o notlarını alırken bir yandan da şaşkınlıkla karşısında duran ve öfke içinde kendisine dertlerini anlatan aile fertlerine bakıyor. Aile fertlerinin her biri birinden şikayetçi. Anne e, bir eliyle morarmış olan sol gözünü gösterirken diğer eliyle de e, bu adam yaptı gibisinden bir parmak işaretiyle kocasını gösteriyor. Kocasınısa? <gülüyor> Sağ gözü morarmış. Kadın da becerikli yani. Ee, o da karısından aynı şekilde şikayetçi. Ee, gözümü karım mor arttı diye polise şikayette bulunuyor. Şimdi bu iki şikayetçinin ortasında kalan küçük e, kız işte. Feryat figan içinde. O e, gözlerinin ikisi de mor. Fakat gösteremiyor e, gözlerini polis memuruna. Çünkü minik ellerini, ebeveynlerini göstermek için kullanıyor. <gülüyor> Evet. E, aile içi şiddetin arttığını ima ediyor galiba bu. Kesinlikle. Mahnaz kesinlikle. Yazdani kesinlikle. bize. İşte dört duvar arasında kalınca e, maalesef aile içi şiddet ve sonunda kabak en küçüğün başına patlıyor. Evet. E, e, Mahnaz Yazdani bence çok güzel ifade etmiş evin içinde yaşananları ve e, bence bu karikatür de evrensel e, sadece İran'da değil e, Afrika'da da Böyle olaylar oluyor herhalde. Evet. Ee, Türkiye'ye dönelim mi? Evet, Yoruldunuz? dünya turunu ıı, tamamlıyoruz değil mi? Müthiş bir ta, turdu. Ta, ta, Güzel. Ta, evet. Ee, hem de uçak parası ödemeden değil mi? Evet. Ee, ben son olarak dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan e, Zafer Temuçi'nin e, bir karikatürüyle haftayı noktalamak istiyorum. Ee, karikatür sokağa çıkma yasağında çalışan kahramanlarımızı onurlandırmak için çizilmiş. Ee, zeyra karikatürün üzerinde sokağa çıkma yasağında bile çalışan kahramanlarımız diye e, not düşmüş yazmış Zafer Temoç'un. Ee, karikatürde birbiri peşi sıra yürüyen üç kişi görüyoruz. Öndeki bir kargocu, her yani önde yürüyen. E, kargo kolisini sağ omuzuna yüklemiş. Yüzünde maskesi, kafasında da kep var. E, e, hızlı adımlarla kolyeyi teslim etmeye doğru gidiyor işte müşteriye. E, kargocudan gelen e, o da aşina bir sucu. E, o da sağ omzuna su damacası, damacanasını yüklemiş. E, maskeyi de e, yüzüne takmış. Suyu e, adrese teslim edecek e, bu vatandaş. Evet hem Berikli. kargocu da hem de sucu da kaygılı bir ifade seziliyor maskenin e, gözlerinden. Tabii. Evet Evet. onu da çok güzel vurgulamış e, Zafer için. Gerçekten ikisi de kaygılı e, bir şekilde gidiyorlar. E, bu ikisinin arkasından gelen üçüncü şahsın da e, sağ bir e, yük var ama bu kişi diğerlerine göre hem biraz daha yaşlı ve biraz daha göbekli. Üstelik taşıdığı yük ne bir koli ne de bir e, su damacanası, e, profesyonel bir, büyükçe bir televizyon kamerası taşıyor. Zaten göğsünde de, e, göğsündeki kokartta da basın diye e, yazılı. E, normalde e, Zafer Temiç'in ilk iki altına kargocular, sucular diye yazdığı gibi bu üçüncü kişinin altına da haberciler ya da kameramanlar diye yazmalıydı ama yazmamış. Onun yerine kumpasçılar diye yazmayı uygun görmüş. Hmm. Şimdi neden öyle yapmış derseniz bunu da kameramanın ağzından çıkan e, sözcüklerden anlıyoruz. E, şöyle diyor kameraman bir yandan yürürken e, imam oldu limonları yandaş tokçudan aldı de diyor. Hmm. Aynen de öyle olmuş. E, hafta içinde e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İma, e, Ekrem İmamoğlu'nun e, Mersinli üreticilerden 100 ton limon aldığını duyurmasının ardından bir karema, kameraman kurgu haber e, yapmak e, yapmış ve bu da ortaya e, çıktı. Hem de bir video da çıktı işin ilginç evet, tarafı. Bir Kuruza, videodan, ben, evet bir videoda. Öyle olmayacak öyle demeyeceksin. İmamoğlu yandaştan aldı diyeceksin evet, diye. Evet yandaştan şey aldı. Şey veriyor. Diyeceksin. Basın sonra da şaka yaptım demiş zaten. İşte yani nelerle nelerle uğraşıyor Trump da dezenfektandan sonra böyle dediydi. Evet evet evet. evet, evet. <gülüyor> i̇roni yaptım ben dedi. İroni Aynen, yaptı kinaye bu, bu vatandaş da işte. basın adına o da evet. ironi yaptığını söylüyor. Yanlış anlaşıldım diyor. Ne diyelim koyuncan derdinde kasap etmeşin. <gülüyor> ben başımı sorulamıyor. Ya, bir söz ya da, yok bir şey daha var. Ee, bir de Ziya Paşa var. Sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın? Evet. Terkibi benden. okudum. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi o zaman ne yapmış en en en zor programın en zor bölümü. Bününün Karikatür seçimi. Evet ben vallahi öncelikle belirtmeme izin verilirse tereddütte kaldım. Profesör Doktor Metin Ertemin mizah ve çizgiden ne yaptı? 2020 yazındaki Splash Sersequence ile Kevin Kalgorin'in Baltimore'sundaki Trump ameliyatı beyin ameliyatı şeyini arasında sizin oylarınıza göre karar vereceğim. Ben Kalın Kaldan Yana oy kullanmak istiyorum. Ben de Trump karikatüründen yana evet, oy kullanmak istiyorum. O, o zaman zaten ben tam de, oy birliği oldu bu defa. Oy Hayret birliği de. oldu, evet. <gülüyor> evet. Güzel. Çok iyi ki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Geçmişe üzere. Evet, parçaları üzere. da toplayacağız. Parça. Senin arkandan parçaları da toplayacağız. Hangi parçaları? Bütün parçaları. Average White Band'den Pick Up the Pieces'i çalacağız. Parçası benden çalacağız. <gülüyor> Harika. Ben de yardımcı olayım bir ucundan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.